270 numaralı konu, Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın elbise yetersizliğine sabretmeleri, evet, Hazreti Ali şöyle anlatıyor, ben Fatıma ile evlendim, yatağımız bir koç derisinden ibaretti, geceleyin üzerinde yatıyor, gündüzleyinde su çeken devemize, üzerinde yem yediriyorduk, Fatıma'dan başka hizmet edenimiz de yoktu.